Merhaba. Daha önce bu kanalda Hasan Sabbah'la ve Haşaşilerle alakalı bir video paylaşmıştım. Fakat o videoda Hasan Sabbah'ın hayatına ve Haşaşiliğin nasıl yok olduğuna değinememiştim. Zira orada hangi suikastlere teşebbüs edildiğinden ve Haşaşiliğin niye bu kadar ses getirdiğinden, bu tarikatın nasıl doğduğundan ve bu tarikatla alakalı uydurma bir takım rivayetlerden bahsetmiştim. Yani işi Eğrisi ve doğrusuyla aktarmaya çalışmıştım ve zaten video 50 dakika civarındaydı. Haliyle o videoyu uzatmayayım diye anlatamadığım birçok şey vardı ki bu videoyu da bu yüzden yapıyorum. Yani sözün özü eğer o videoyu izlemediyseniz önce ona baksanız daha iyi olur. Zira ben burada birçok şeyi bildiğinizi varsayacağım ve ona göre bir aktarım yapacağım. Şimdi size ilk önce Hasan Sabbah'ın kim olduğundan ve ne tür bir eğitim aldığından bahsetmem gerekiyor ama maalesef elimizde bununla alakalı bir kaynak yok. Bir tek bende değil kimse de yok. Zira Hasan Sabbah bir aristokrat değildi ya da zengin bir aile içinde doğmamıştı. Bu yüzden de yaptığı ve gördüğü her şey kayda geçirilmemişti. Hatta adamın doğum tarihi bile net bir şekilde bilinmiyor. Ha, kendisi daha sonra bir otobiyografi. Daha doğrusu bir günlük yazmaya çalışmıştı esasında ama o öldükten sonra hem diğer şeyhler hem de Moğollar bütün bunları mahvetmişti. Bu yüzden de bizim ve bugünkü tarihçilerin eline birçoğu uydurma olan ve pek de güvenemeyeceğimiz rivayetlerden başka bir şey kalmamıştı. Hasan Sabbah Arapların İran'daki ilk yerleşim merkezlerinden ve 12 İmam şeyliğinin merkezlerinden biri olan Kum kentinde dünyaya gelmişti. Gerçi Raşidüttin Hasan'ın Rey'de doğduğunu söylüyor. Ama kaynakların ekseriyeti onun Rey'de doğmadığını daha ziyade bu kente çocuk yaşlarda getirildiğini iddia ediyorlar. İki türlü de Rey önemli bir kentti. Zira Rey kenti 9. yüzyıldan beri daha iyilerin faaliyet merkezlerinden biriydi ve Hasan da bunlardan etkilenmişti. Hasan Sabbah yetişme itibariyle 12 imam şiiliğine bağlı biriydi ama ergenlik yaşlarındayken fikri değişmeye başlamıştı. Zira o gerçeği bulmak niyetindeydi, hakikatin peşindeydi ve ölmeden önce bir din alimi olmayı kafasına koymuştu. Bu amaçla birçok kişiyle dini tartışmalara girişecekti ama ilk tartışacağı kişi Emire Zarrab adındaki bir arkadaşıydı. Ki Emir-e Zarrab felsefeyle epey bir yakından ilgilenmişti ve ileride resmen Hasan Sabbah'a öğretmenlik yapacaktı. Emir-e Zarrab Hasan Sabbah'ı o kadar etkiledi ve birçok görüşünü o kadar değiştirdi ki Hasan Sabbah en sonunda Fatımi halifesine biat etti. 1072'ye gelindiğinde ise artık gerçekten dikkat çeken birisi olmuştu ve bu yüzden Kahire'ye kendisini tanıtması amacıyla davet edilmişti. Birçok kaynakta zikredilen bir rivayete göre Hasan Sabbah hem vezir Nizamülmülk'le hem de rubayici Ömer Hayyam'la arkadaştı. Öyle ki bu üçü aynı anda aynı hocadan eğitim almışlardı ve küçükken birbirlerine bir söz vermişlerdi. Olur da bu üçünden biri dünya üzerinde servet ve kuvvet sahibi olursa yani yüksek makamlara gelirse diğer ikisini kurtaracaktı. Yani torpil yapacaktı. Ve yine rivayetin devamına göre ileride Nizamülmülk vezir olduğunda bu ikisi haklarını istemişlerdi. Nizamülmülk Selçuklu'ya vezir olduğu için epey bir kudret sahibiydi ve ikisine de vali olmayı önerdi. Yani size bir şehir vereyim. Gidin orayı yönetin. Ama Ömer Hayyam pek de sorumluluk almak isteyen birisi değildi. Bana bir şeref aylığı bağlayın, çalışmak zorunda kalmayayım, keyfime bakayım, kitap yazayım, okuyayım. Yani ben herhangi bir yetki almayayım dedi. Bu kabul edildi. Hasan Sabbahsa her ne kadar yüksek bir makama gelecek olsa da uzak bir kentte bir taşraya hapsolmak istememişti. Ve bana sarayda bir makam ver. Yani sultana... Merkeze yakın olayım demişti ve bu isteği de kabul görmüştü fakat daha sonra Hasan Sabbah nizamül mülkün de makamına göz dikmeye başlamış ve entrikalar çevirmeye başlamıştı. Bu yüzden bu faaliyetler sultanın kulağına gittiği zaman Hasan Sabbah hakkında bir yakalama emri çıkarılmıştı ve Sabbah başına kötü bir şey geleceğinden korktuğu için Mısır'a kaçmak zorunda kalmıştı. İşte Hasan Sabbah bu kaçış esnasında ve sonrasında bir intikam hazırlığına başlamıştı ve Haşaşiler bu intikamın, bu hazırlığın bir ürünüydü. Amma belakin bu hikayede çatlaklar var. Zira her ne kadar Hasan Sabbah'ın tam hangi yılda doğduğunu bilmesek de Nizamülmülk'ün 1020'de doğduğunu biliyoruz. Ve bu insanların ölüm tarihi belli. Nizamülmülk 72 yaşında 1092'de ölecek, Ömer Hayyam 1123'de ölecek ve Hasan Sabbahsa ise 1124'de ölecek. Yani bu üçü aynı anda eğitim alacak yaşta değiller. Zira öyleyse Hasan Sabbah da Ömer Hayyam da 100 yaşına kadar yaşamış olmak zorunda. Ama o kadar da uzun süre yaşamadılar. Ve zaten Ömer Hayyam'ın doğum tarihi tamı tamına belli. Adam 1048'de doğmuş yani en azından... Nizamülmülk ile arasında 28 yaş var. E, aralarında 28 yaş olan iki insan aynı anda aynı yerde aynı öğretmenden aynı sınıfta eğitim mi alacak? Hadi aldı diyelim. Ya işte biz büyüyünce şöyle şöyle makamlara gelirsek eğer birbirimize yardımcı olak diyerek anlaşma mı yapacak? Hadi Ömer Hayyam'la Hasan Sabbah belki akran olabilir. Ama Nizamülmülk zaten bunlar 10 yaşındayken 40 yaşında bir adammış ve 40 yaşındaki adam hiçbir baltaya sap olamadı da çocuklardan mı medet umdu? Daha güvenilir bir rivayete göre Hasan Sabbah'ın rey kentinden çıkışı şöyleydi. Hasan Sabbah din camiasında dikkat çeken bir hale gelmişti. Zira hem felsefeyle hem de diğer tarikatlarla ilgilenmişti. Bir takım propaganda faaliyetleri yürütmüştü ve Mısır'dan gelen bir takım İsmaili ajanları himaye etmişti. Yani Dikkat çekmişti ve bu yüzden de Rey kentindeki kara listeye adı yazılmıştı. Bu adam tehlikeli, bu adamda bir iş var diyerek hakkında yakalama kararı çıkarmışlardı ve Hasan Sabbah mecburen başka bir şehre kaçmak zorunda kalmıştı. En sonunda da Mısır'a varmıştı ki İbnül Esir'in aktardığı rivayetlere göre Hasan Mısır'a bir tüccar kılığında girmişti. Yani tedbiri elden bırakmamıştı. Ama Mısır'a vardıktan sonra zaten daha önce Mısırlı ajanları himaye ettiği için orada rahat etmişti. Kahire'de Fatımî Sarayı'nın ileri gelenleri Hasan'a saygı göstermişlerdi ve Hasan yeniden örgütlenmeye başlamıştı. Yazdığına göre Hasan Sabbah'ın reyden ayrıldığı yıl 1076'ydı. Mısır'a vardığı yılsa 1078'di. Yani adam... İki yıl boyunca gizlenmek suretiyle yolculuk yapmıştı. Hasan Kahire'de ve İskenderiye'de iki yıl civarı kalmıştı. Ama bu iki yıl esnasında yine propaganda faaliyetleriyle ve örgütlenme girişimleriyle epey bir kuvvet kazanmıştı ve bu yüzden oradaki liderlerin dikkatini çekmişti. Bir süre sonra bir takım suikast teşebbüslerinden kurtulmak zorunda kalmıştı ve Mısır'dan da kaçmıştı. En sonunda da 1081 yılında. İsfahan'a ulaşmıştı. Yani önce Mısır'a, oradan İsfahan'a, yıllar boyunca bir oraya bir buraya göçen, her yerde örgütlenmeler başlatan, her yerdeki yönetimi, lideri, askeri kuvveti, zayıf halkaları gören ve her gittiği yerde nam salan bir adamdan bahsediyoruz. E bu kişi eğer akıllı bir adamsa ve gerçekten de bir hedefi varsa, üstüne bir de dini kullanıyorsa elbette ki bu gittiği bölgelerde birçok insanla tanışır ve devlete, hükümete karşı olan birçok isyancı grupla anlaşma yapar. Ama tabii ki haşaşilik bu kadar da basit bir itikada sahip değil. Haşaşilik yüzlerce yıldır gelen bir anlayışın, bir misyonun dışa vurumu ki zaten birinci videoda bunları epey teferruatıyla aktarmıştım. Yine de bir özet geçmek icap ediyorsa davet dediğimiz hayat amacından, Tebliğin ileri versiyonu olan bu yaşam tarzından bahsetmek mümkündür. Davet, Farsça bir kelimedir. Esasında bu davedir ve çağrı veya vaaz manasında kullanılan örgüt içi bir terimdir. Davetin temsilcilerine dailer diyoruz. Yani haberi yayanlar, tebliği yapanlar, hak uğrunda savaşanlar. Diğer bir ifadesiyle mücahitler. Bunlar kendi aralarında vaiz, müderris ve mürit olmak üzere bir takım makamlara ayrılmışlar. Ayrıca daveti yeni kabul etmiş olan müritlere müstecipler diyoruz. Dayilerin efendisi olan baş dayiye ise delil manasına gelen hüccet diye hitap ediyorlar ki Farsçası hüccettir ve Hasan Sabbah da bu hüccetlerden biridir. Zira o kendini pazarladığı üzere Mehdi'nin deliliydi yani imamıydı. Habercisiydi. Hasan Sabbah bu türdeki reklamları ve propagandaları zaten uzun yıllardır yürütmekteydi. Ama yıllardır planlamakta olduğu örgütlenme ve suikastlar ancak ve ancak Alamut çevresine vardığı zaman hayata geçebildi. Burası platoyu saran Sarp dağlara sahipti ve tamamen izole bir bölgeydi. Halkı ise savaşçı ve hükümetlerle bağı bulunmayan bağımsız bir halktı. Daha önceki dönemlerde İran'ın hakimleri ve Sasaniler bile bu halkı dize getirememişlerdi. Hatta Arap fatihleri işi biraz daha sağlama almak amacıyla bölgenin bir haritasını çıkarttırmış ve operasyon planları yaptırmışlardı. Ama harita Alamut ve çevresine ifşa olduğu zaman halk gayet cürretkar bir mektup göndermişti. Mektup şöyleydi. Topraklarımıza dair doğru malumat edinmişsiniz. Lakin bu dağları müdafaa eden savaşçılar hakkında istihbaratınız eksik kalmış. Gelirseniz kendileriyle tanışırsınız. Hasan Sabbah Damgan'da ve çevresinde 3 yıl kaldı. Bu esnada kendine bağlı olan dağ iyileri daveti yaymaları amacıyla bölgeye gönderdi. Ardından Deylem'e ve Kazvin'e kadar varan bir operasyon başlattı. Ve önceki 9 yıllık çalışmanın da meyveleriyle kendisine son derece bağlı ve onu tanrılaştıran müritlerden oluşan epey ciddi bir orduya sahip oldu. Ama Selçuklu hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı ve Hasan Sabbah henüz bir meydan muharebesi yapacak kadar kuvvet kazanmamıştı. Zaten öyle bir savaşa girmeye de niyeti yoktu. Onun amacı gizli bir bölgede Pek ulaşılamayacak bir konumda ama herkese hakim bir mevzide operasyonlarını gizli gizli yürütmekti. Ki Alamut Kalesi tam da bu iş için biçilmiş kaftandı. 50 bin metreye kadar çevresini gösteren ve deniz mesafesinden 2000 metre yüksekte olan bu kale dar ve tek bir yolla ulaşılabilen bir mevziye sahipti. Diğer bir deyişle eğer kuvvetli bir suikastçı ordunuz varsa Buradan bütün dünyaya suikast düzenlemek ve saldırmak mümkündü ve kimse size saldıramazdı ama kale Hasan Sabbah'ın değildi bu yüzden Hasan Sabbah yine yıllar boyunca uğraşacak bir takım propaganda faaliyetleriyle ajanlarla entrikalarla bu kaleyi almayı başaracaktı fakat bundan zaten bahsedeceğim şimdi kale ile alakalı bir iki tane bilgi vereyim. Söylendiğine göre bu kale Deylem krallarından biri tarafından yapılmış ve kral da kaleyi baya şansa bala inşa ettirmiş. Şöyle ki adam kartal beslemeyi seviyormuş ve bir gün kartallardan birini serbest bırakmış. Bu kartal uçmuş gezmiş tozmuş en sonunda mükemmel bir kayalığın üzerine konmuş. Ve kral bakmış ki kartal o kayalığın çevresinde her şeyi görüyor her şeye hakim. Burası stratejik bakımdan epey faydalı olur, epey de işimize yarar diyerek adam oraya bir kale yaptırmaya karar vermiş ve bu kaleye Aluh Amut yani kartalın öğretisi adını vermiş. Ki bazı kaynaklarda bunun Deylemi dilinde kartal yuvası anlamına geldiğini söylerler ki bu da yine mantıksız olmazdı. Hasan Sabbah Aluh Amut'un yani Alamut'un zaptını uzun bir süre titizce planladı. Hani zaten daha önce Damgan'a, Kazvin'i e ve birçok bölgeye ajan gönderdiğinden bahsetmiştik. İşte bu ajanlar yıllar içinde halkın güvenini kazandılar ve Hasan Sabbah'ı iyice meşhur ettiler. Ardından bunlardan bazıları bir şekilde Alamut'a sızmayı ve orada çalışmayı başardılar. Hasan Sabbah acele etmemiş, sabırlı davranmış ve en sonunda içerideki adamları aracılığıyla kaleye girmeyi başarmıştı. Kaledeki hükümdarı ele geçirmiş, onu canıyla tehdit etmiş ve yalandan 3000 altınlık bir senet karşılığında kaleyi teslim etmeye zorlamıştı. Böylece Hasan Sabbah 1090'lara geldiğimizde Alamut'un efendisi haline gelmişti ve Şeyhül Cebel yani Dağın Şeyhi lakabını almıştı. Bu kaleden yaklaşık 35 yıl boyunca yani ölene kadar Asla çıkmayacaktı ve bütün faaliyetlerini, bütün operasyonlarını, bütün suikastlerini buradan planlayacaktı. Bu yüzden de son derece mistik ve gizemli bir karakter haline geldi. Çünkü herkes onun sadece adını duydu, yüzünü görmedi. İddiaya göre yüzünü görenler sadece ertesi gün ölüme gönderilecek olan fedaileriydi. Hasan'ın başlıca hedefi ele geçirebildiği kadar kale sahibi olmak ve kendi inancına çekebildiği kadar mürit çekmekti. Cüveyni bunu şöyle anlatıyor. Hasan Alamut'a komşu olan ya da o civarda bulunan toprakları elde edebilmek için elinden geleni ardına koymadı. Kıyım, tecavüz, yağma, kan dökme ve savaşla kazanmış olduğu karizma, Yöre halkı üzerinde bir tesir yaratmamış olduğundan Hasan fırsat bulduğu vakit bu insanları propaganda alanındaki uzmanlığı ile baştan çıkarmıştır. Bu şekilde alabildiği kaleyi almış, nerede bir kayalık gözüne kestirmiş olsa üzerine bir kale inşa ettirmiştir. İşte bu raddeden sonra Haşashi'lerin yetiştirilmesi ve meşhur suikastlerin patlak vermesine geçiyoruz. Ki bir önceki videoda zaten bunlarla alakalı yeterince bilgi vermiştim. 1092 yılında Selçuklu Hasan Sabbah'ın ve İsmaili tarikatının ne kadar kuvvet kazandığını ve ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaya başlamıştı. Bu yüzden de Sultan Melikşah Hasan Sabbah'ı bitirebilmek amacıyla hem Kuhistan'a hem de Alamut'a iki büyük ordu göndermişti fakat ikisinde de başarılı olamamıştı. Zira bölgeyi ele geçirmek gerçekten de zor. Bu yüzden Melikşah birçok bölgeye birden saldırmak yerine tek bir bölgeye büyük bir orduyla saldırma kararı almıştı ve emiri Arslan Taşı Alamut'a Hasan Sabbah'ı öldürmesi amacıyla göndermişti. Böylece Alamut aylar boyunca kuşatıldı ve Haşaşiler ne erzak yardımı ne de mühimmat yardımı alamadılar. Yani ciddi bir problem baş gösterdi ama şansına hem Kazvin tarafından 300 tane daha iyi yardıma geldi hem de kısa süre sonra Sultan Melikşah öldü. Bu yüzden de Arstan Taş kuşatmayı geri çekmek zorunda kaldı. Tabii bunda Hasan Sabbah'ın da payı epey bir büyük. Zira adam kuşatma altındayken bile boş durmamış ve sağ sola Haşhaşi'yi göndermeye, suikast düzenlettirmeye devam etmiş. Öyle ki politik bakımdan en başarılı ve ilk suikastini bu esnada gerçekleştirmiş. Yani Vezir Nizamül Mülk'ü öldürmüş. Raşidüttin bu olayı şöyle anlatıyor. Nizamül Mülk gibi eşsiz bir avı ağına düşürmek için tüm tuzakları kurmuş ve bu eylemiyle namı dilden dile yayılmış. Hileli manevraları, kurnazca yalanları, haince tertipleri ve ikiyüzlü şaşırtmacalarıyla Fedailiği'nin adeta kitabını yazmış ve üstüne şöyle demiş. Nizamül Mülk belasını hanginiz temizleyecek? Ebu Tahir Arrani adında birisi işi üzerine aldığını gösteren bir hareketiyle elini göğsüne götürmüş ve ölümünden sonra saadetete ulaşacağını umduğu günah yolundaki yürüyüşüne başlamış. 16 Ekim 1092'de Cuma gecesi sahneye bir günlük mesafedeki Nihavent'te, Sufi kılığında Nizamül Mülkü cariyelerinin çadırına taşıyan tahtı revana yaklaşmış, bıçağını sapladığı gibi Nizamül Mülkü şehadet mertebesine ulaştırmış. Nizamül Mülk fedailerce öldürülmüş ilk kişi olma ünvanına sahipti. Efendimiz Nizamül Mülkün ardından şöyle demişti: Bu iblisin katli şehadetin başlangıcıdır. Nizamül Mülk suikastinden sonra Haşaşiler gerçek anlamda ses getirdiler. Ve Sabah, İsmaili öğretiye zarar vermiş kaç kişi varsa, yüksek mertebeye gelmiş kaç Sünni varsa, hepsini bir bir suikast düzenlemeye başladı. Generaller, emirler, valiler, ilahiyatçılar ve dahası, hepsi Haşhaşileri yem oldular. Tabi Haşaşilerin öleceklerini bile bile kaçmamaları ve ölürken Hasan Sabah'ın adını bağırmaları, sağlam bir korku yaratmıştı. Bütün dünya Haşasi'lerden korkmuş ve Hasan Sabbah'a hedef olmamak için dikkatli davranmaya başlamıştı. İşte bu korku şeyhe karşı büyük bir nefretin doğmasına sebebiyet vermişti. Örneğin İsmaili karşıtı bir Müslüman şöyle yazmıştı. Onları öldürmek yağmur suyundan da helaldir. Topraklarını zapt etmek ve müritlerini öldürmek, böylece bu dünyayı bu kirden arındırmak kralların ve sultanların, Boyunlarının borcudur. Onlarla ortak olmak, dostluk kurmak, kestikleri etten yemek ve evlenmek günahtır. Bu din düşmanlarını öldürmek, yetmiş Rum gavuru öldürmekten bile helaldir. Devam edersek, 1094'e geldiğimizde durum değişti. Zira 1094'te Mısır'daki Fatımi halifesi olan El Mustansır öldü ve o ölünce tahta kim geçecek kavgaları başladı. Ki bunu zaten tarihin hemen her yerinde, her imparatorlukta veya devlette görüyoruz. Ardından rakipler Nizarın soyundan gelenleri de öldürdüler ve resmen adamın soyunu kuruttular. Bu yüzden de halkın içinde bir Mehdi beklentisi başladı. Her zaman olduğu gibi, işte Nizar ölmedi, daha çekildi, gökte bizi izliyor, vakti geldiğinde yeryüzüne inecek ya da Nizar'ın soyundan gelen birisi tıpkı bir peygamber gibi, bir mesih gibi ortaya çıkacak ve nizamı getirecek vesaire vesaire. Bu türden şeyler söylediler ve bu kişilere Nizari'ler diyoruz. Yani gerçekten de böyle geniş bir tarikat oluşmuştu. Ve Hasan Sabbah bu tarikatı da değerlendirmişti. Öyle ki Nizar'ın Alamut'ta ortaya çıkacağını ya da Nizar'ın soyundan gelen çocuğun Alamut'ta doğacağını söylemişti. Hasan Sabbah hemen her bölgeye fedai gönderdi ve bu rivayetleri yaydı. Böylece çok geçmeden Alamut bölgesi İsmaililer ve Şia için kutsal bir mekana dönüştü. Haliyle Alamut'un başındaki adam olan Hasan Sabbah bu sayede hem daha fazla saygı kazandı hem de kuvvet topladı. Böylece Hasan Sabbah kısa süre içerisinde bir peygamberden farksız hale geldi. Fedailer Hasan Sabbah'a o kadar bağlıydılar ki hiçbir makama veya mevkiye bakmadan sadece Hasan Sabbah ne isterse onu yapıyorlardı. Örneğin Hasan Sabbah Abdülmelik bin Attaş'ın ordusuna Muzaffer adındaki bir müridini sızdırmıştı. Ve Muzaffer orada epey bir güven kazanmış ve rütbe yükselmişken yine de Hasan Sabbah'tan vazgeçmemişti. Öyle ki bu adam... Damga'nın kuzeyindeki Girqduh Kalesi'ne komutan yapılmıştı ve komutan olur olmaz Hasan Sabbah'ın fedaisi olduğunu açıklamış ve kaleye Hasan Sabbah adına el koymuştu. Sabbah'ın bu kadar derine sızması ve bu Haşhaşî cemiyeti bugün birçok kurguya konu olmuş durumda. Örneğin Assassin's Creed yani suikastçı inancı adındaki bilgisayar oyunu suikastçı bir örgütten ve hükümetlere sızarak yüksek rütbeli insanlara suikast düzenleyen kişilerden bahsediyor. Epey de güzel bir oyundur. Ve birçok versiyonu vardır. Devam edersek. Sabbah'ın adamları o kadar etkili oldular ki, bin başında Selçuklu'nun ikametgahı olan İsfahan'daki Şahdis kalesini bile zapt ettiler. Yani dibinizdeyiz mesajını verdiler. Abdülmelik bin Attaş öldükten sonra tahta Berk Yaruk geçti ve Berk Yaruk devrinde Haşaşiler daha da cüretkar davrandılar. Öyle ki birçok bölgeye tekrardan daha iyi gönderdiler ve hatta İsfahan yakınlarındaki birçok kaleyi ki bunlardan biri de Halincan kalesidir ele geçirmeyi başardılar. Tabi bu nasıl oldu tam bir bilgimiz yok zira bütün ele geçirmelerle alakalı hep aynı hikayeyi anlatıyorlar. Hasan Sabbah bir müridini yollamış. Bu mürit iyice güven kazanmış yükselmiş. Oradaki liderle sıkı fıkı olmuş ve en sonunda lideri öldürüp kaleye el koymuş. Ha, elbette bu şekilde 10 tane rivayet varsa muhtemelen 5 tanesi uydurmadır. Hepsi de doğru değildir ama bazıları doğru olacak ki insanlar bundan korkmuş ve her hikayede benzer şeyi anlatmışlar. Ve özellikle bakın en güvendiğiniz adam bile sabbahçı çıkabilir o yüzden kimseye güvenmeyin mantığını işlemişler. Hatta bununla alakalı son derece yaygın bir hikaye vardır. Hikaye şöyle. Kemaleddin Sinan'ın haberini birinci elden iletmesi emriyle Saadettin'e bir elçi yolladığını anlatmış. Selahattin adamın şeceresini ortaya dökmüş. Bir açığı olmadığına kanaat getirdiğinde birkaç kişi hariç tüm maiyetini dışarı çıkarmış ve haberi neyse iletmesini istemiş. Ama elçi, efendim baş başa kalmadıkça tek kelime etmememi buyurdu demiş. Bunun üzerine Selahaddin, iki memluk haricinde diğerlerini de dışarı çıkartmış ve haberi ver demiş. Elçi bir kez daha, baş başa kalmazsak olmaz yanıtını vermiş. Selahaddin, bu ikisi yanımdan ayrılmayacak. ''İster haberini verirsin, ister gerisin geri gidersin.'' demiş. Elçi, ''Niçin diğerleri gibi bu ikisini de dışarı göndermiyorsunuz?'' diye sormuş. Selahaddin, ''Bunlar benim oğlum sayılırlar. Benden ayrı gayrıları yoktur.'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine elçi, memlüklere dönmüş ve ''Efendim namına sizlere bu sultanı öldürmenizi emretsem dediğimi yapar mısınız?'' diye sormuş. Yanıtları evet olmuş ve Kılıçlarını çekip emriniz başımız üstüne demişler. Sultan Selahaddin şaşkınlıktan donakalmış. Elçi çekilmiş ve üçlüğü yalnız bırakmış. Ve o andan itibaren Selahaddin onunla barış yapmaya ve dostane ilişkiler geliştirmeye meyletmiş. Burada bir ayrıntı vardı. Bilmiyorum kaç kişi fark etti ama zaten her halükarda söyleyeceğim. Burada Hasan Sabbah'ın emriyle değil Sinan'ın emriyle yazıyor. Yani Hasan Sabbah tek adam değildi. Bazı Haşhaşiler belli makamlara geldiklerinde kendileri de bir tarikat kurmaya ve suikast teşebbüslerini devam ettirmeye çalıştılar. Ki Sinan da bunlardan biridir. Ve ayrıca Hasan Sabbah'tan sonra birçok şey Haşhaşiliğe devam ettiler. Dolayısıyla şu cennet bahçeleri ya da işte haşhaş içirip de kafası güzel bir şekilde suikasta yollayan şeyh profilleri daha burada bile çöküyor. Zira hadi Hasan Sabbah böyle şeyler yaptı diyelim ve halkı böyle kandırdı diyelim. E Sinan, Rüknettin, Alaaddin veya diğerleri herkes mi aynı taktiği yaptı? Elbette hayır. Olayın cennet bahçesiyle ya da bilmem neyle alakası yok. Olayın inanmakla alakası var ve Hasan Sabbah'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Zira adam bu inancı kullanmayı, manipüle etmeyi ve değiştirmeyi başarmış. Üstüne o güne kadar görülmeyen bir tarikatlanma, bir suikastçı timi ortaya çıkarmış. Yani gerçekten de entrika ve propaganda bakımından bir dehaymış. Zaten bu yüzden Melikşah Hasan Sabbah'ı bir yalancı olmakla, deccal olmakla ve yeni bir din kurmakla suçlar. Ki gerçekten de Hasan Sabbah'ın getirdiği o inanç ne İsmaili anlayışına ne de İslamiyet'e pek de yaklaşmıyordu. Ama insanlar bunun hak din olduğuna inanmışlardı. Tabi Hasan Sabbah'ın esasında dinsiz olduğunu, ne Mehdiyete, ne Kur'an'a, ne peygambere inanmadığını ama... Halkın dine inandığını bildiği için ve dinin de halkı uyutmak ve kullanmak için mükemmel bir silah olduğunu gördüğü için insanları bu şekilde kandırdığını yani tamamen iki yüzlü davrandığını da düşünmek mümkün. Tabi bununla alakalı bir kayıt bir kanıt bir belge yoktur ama bakınca pek de mantıksız değildir yani haşaşilikteki esas uyuşturucu haşaş değil dindir. Sabbah'ın başarılarını ve kimlere hangi fedailerin suikast düzenlediğini şerefname kitabı sayesinde bilebiliyoruz. Zira Haşashi'ler bütün görevleri defterlere kaydetmişler ve biraz da destansı bir dille aktarmışlar. He bu kitabın da tamamı elimize ulaşmadı ama nakil yoluyla ulaştırılan kısımları epey bir kıymetlidir. Bunlara baktığımızda Berk Yaruk'un döneminde bile padişaha en yakın makamlara kadar ajan sokulduğunu biliyoruz. Öyle ki bütün rütbeliler artık içlerine zırh giyerek herhangi bir suikaste karşı önlem almaya başlamışlardı. Yani gerçek anlamda bir haşhaşi paniği oluşmuştu. Hiçbir kral yatağında huzur içinde uyuyamıyordu. İbnül Esir'de yazdığı üzere durum şöyleydi. Tek bir kumandan ve subay yoktu ki evinden dışarıya korumasız adımını atabilmiş olsun. Hepsi de kıyafetlerinin altına zırh giyiyorlar. Vezir Ebu'l Hasan dahi içine örme zırhtan bir gömlek giyiyordu. Sultan Berk Yaruk'un üst rütbeli subayları sultandan haşaşi korkusuyla huzuruna silahlarıyla çıkabilmek için izin istemişlerdi. Sultan da onlara bu izni vermişti. Bu gerçekten ciddi bir şey. Çünkü genelde hükümdarların yanına gidiyorken silah dışarıda bırakılır. Hükümdarın can tehlikesi oluşmasın diye Herkes silahsız bir şekilde ona yaklaşır ama şimdi insanlar can korkusundan haşaşi korkusundan her yerde silahla gezmek istiyorlar. Bu esasında anlaşılabilir bir şey ama bir yandan da iki ucu keskin bıçak zira belki de bazı vezirler veya bazı komutanlar haşaşidir ve bu sayede hükümdarın yanına Silahla girme hakkı kazanacaklar. Haliyle bir suikast düzenlemeleri gerektiğinde daha çok imkanları olacak. İşte bu kargaşa ortamında Berk Yaruk yanına herhangi bir Haşashi yaklaşamasın diye ve çevresinde hiçbir İsmail'i barınamasın diye ciddi önlemler aldı. Öyle ki birçok Haşashi bölgesine saldırı düzenledi ve şüphelendiği herkesi halkın gözü önünde ibret olsun diye idam ettirdi. E adamın birçok kişiden şüphelendiğini ve tıpkı Avrupa'nın cadı avında yaptığı gibi masum birçok insanı da öldürdüğünü tahmin etmek pek de zor değil herhalde. Bu esnada Ebu İbrahim Esed Badi gibi önemli insanların esasında Sabbah'ın adamı olduğu ifşa oldu ve bu sebeple birçok suikast teşebbüsü başarısızlığa uğradı. Ama buna rağmen Berk Yarup devrinde Haşaşiler Bayhan valisini, Keramiye Tarikatı liderini, Nişabur ve İsfahan kadılarını ve birçok kişiyi Nişabur Camii'nde temizlemeyi başardılar. Hasan Sabbah Suriye bölgesine dailer göndermeye ve 1108'de Berk Yoruk ölünceye kadar korku saçmaya devam etti. Fakat 1108'de Berk Yoruk'tan sonra tahta Muhammed Tapar geçti ve Tapar devrinde işler iyice kızıştı. Tapar öyle önlemler aldı ki birçok suikast başarısız oldu. Zira Muhammed Tapar kendisine yardımcı olarak Nizamülmülk'ün oğlu olan Ahmet İbn Nizamülmülk'ü seçti. Ve Ahmet İbn Nizamülmülk'ün de oğlu daha bir yıl önce Haşaşiler tarafından hançerlenmişti. Yani Ahmet İbn Nizamülmülk hem babasını hem de oğlunu Haşaşilere kurban vermişti. Bu yüzden de adam gerçek anlamda nefretle, kinle ve intikam hırsıyla dolmuştu. Bu yüzden de var gücüyle arkasına sultanın da desteğini alarak bütün Haşaşik kalelerini zapt etti. Bu kuşatmalar ve Haşaşilere karşı yapılan saldırılar 10 yıl boyunca 1118'de Muhammed Tapar ölünceye kadar devam etti. 10 yıl boyunca Haşaşiler gerçekten de zorluk çektiler ve harekat alanlarını biraz ufaltmak zorunda kaldılar. Zira nereye gitmeye çalışsalar bir problemle karşılaşıyorlardı. 1118'de kuşatma geri çekildiğinde ise biraz rahatlamışlardı. Ama tabii ki kuşatmanın geri çekilmesindeki tek sebep Muhammed Tapar'ın ölmesi değildi. Bazı rivayetlere göre bu esnada Hasan Sabbah yine boş durmamıştı. İddiaya göre Selçuklu Veziri Kuvva Müddin Nasır İbn Ali El Dergüzini gizli bir İsmailiydi. Ve Sultan Muhammed öldükten sonra başa geçen Sultan Mahmud'un üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Bu yüzden de Vezir Hasan Sabbah'ın emri üzerine Sultan Mahmud'u orduları geri çekmeye ikna etmişti. Ve Hasan Sabbah gerçekten de korkunç bir tehditte bulunmuştu. Yani diğer bir ifadeyle sultana reddedemeyeceği bir teklif göndermişti. Şöyle ki zaten sarayda kendi adamları vardı. Üstüne bazı insanlara da rüşvet vermek yöntemiyle kendi işini gördürüyordu ve bir gün sultan uyurken hem yastığının altına hem de yatağının dibine bir hançer saplattı, bir bıçak koydurdu. Böylece sultan sabah kalktığında ne olduğunu anlayamadı ve dibine kadar hainlerin geldiğini öğrenmiş oldu. Adam paranoyaklaştı ne yapacağını bilemedi, herkesten korkar hale geldi ve bu olayı gizli tuttu. Sultan etrafındaki haini arıyorken Hasan Sabahtan bir mektup geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Eğer ben istersem o hançer yere değil kalbine saplanır. Bu hadise için bazı kaynaklar Sultan Sencer'in yaşadığı bir olaydır diyorlar ama her halükarda gerçekten de yaşandığı belli. Zira o dönemlerde halifenin çocuğuna eğitim veren öğretmen bile sabahçı çıkıyordu. Yani gerçekten de hükümdarlar ve önemli mevkilere gelmiş insanlar kafalarını yastığa rahat rahat koyamıyorlardı. Çok da uzatmayayım bu türden olaylar devam etti. Hasan Sabbah birçok yere ajan gönderdi. Korkulan bir adam oldu ve 1124'e gelindiğinde hastalandı. Öleceğini anladığı için de kendinden sonra başa kimin geçeceğini seçmesi gerekiyordu. Ve seçtiği kişi Lameser'de 20 yıldır kumandanlık yapan Buzurgümit'ti. Sabah Buzurgümit'i halef ilan ettikten kısa süre sonra 23 Mayıs 1124'te öldü ve o öldükten sonra hem haşaşilik hem de şeyhlik anlayışı yüzlerce yıl boyunca sıradaki liderlerle devam etti. Ve ilginçtir ki genelde birisi öldüğü zaman onunla alakalı yazanlar mekanı cennet olsun, hakka yürüdü, işte hayata veda etti falan derler. Ama Hasan Sabbah'la alakalı kaynaklarda sonunda geberdi, Allah'ın ateşini boyladı, ne büyük bir iblisti sonunda cehenneme gitti falan diyorlar. Yani bunlar bile Hasan Sabbah'ın ne kadar korkunç ve nefret edilen bir adam olduğunu gösteriyor. Ama bütün bunların ötesinde Hasan Sabbah hem bir eylem adamı hem de yazardı. Zira gerçekten de birçok ilimle uğraşmadan bu kadar başarılı ve istikrarlı olmak mümkün değildir. Zaten birçok kaynak da Hasan Sabbah'ın hem dinle, hem felsefeyle, hem aritmetikle, matematikle, geometriyle, hem de büyü ilmiyle ve ile uğraştığını yazarlar. Ayrıca Hasan Sabbah'ın gerçekten de kurallara önem verdiğini ve prensip sahibi bir adam olduğunu biliyoruz. Zira Hasan Sabbah iki evladını, öz evlatlarını kurallara karşı geldikleri için idam ettirmişti. Yani adam... Mürit veya evlat ayırmıyordu. Kaideler herkesten üstündü. Kimseye torpil yoktu. Ve Hasan Sabbah öldükten sonra bu anlayış devam etti. Elbette hiçbir Haşasi şeyhi Hasan Sabbah kadar ses getiremedi ama Haşasi'lik kavramı etkileyici ve korkutucu kalmaya devam etti. Peki Haşasi'ler nasıl yok oldu? Gayet basit. Neticede bu örgüt de yenilmez değildi. İlk çatırdama, Cengiz Han'la başlamıştı. Söylendiğine göre 40 kadar haşhaşi Cengiz Han'a suikast düzenlemek amacıyla gönderilmişti ama bu teşebbüs başarıya ulaşamamıştı. Cengiz Han ise intikam almak amacıyla haşhaşi topraklarına saldırmış ve binlerce insan öldürmüştü. Bazı kaynaklarda 40 değil 400 tane haşhaşi yollandı yazıyor fakat bu belli ki uydurma. Zira suikast dediğin 5 kişiyle en fazla 10 kişiyle yapılır. 400 kişiyle suikast yapılmaz. Hele bir de Haşaşiler gibi bir kişi 2 kişi adam yollayan bir örgüt 400 kişiyi zaten göndermez. Ki bu açıdan baktığımızda 40 kişi rivayeti bile uydurma olabilir. Ama velakin Moğolların bir yerde Haşaşilere saldırmaya başladığı ve bunun uzun süre devam ettiği biliniyor. Hatta Parisli Matthew'un anlattığına göre... 1238'e gelindiğinde dönemin Haşasi şeyhi Moğol saldırılarından korunmak amacıyla Avrupa'dan yardım bilenmiş. 1300'lü yıllardaysa Haşasi'ler iyice tarikatın yolundan sapmışlar. Öyle ki artık şeyhin isteğiyle cennete gitmek amacıyla yani şehit olmak maksadıyla değil para karşılığında adam öldürür hale gelmişler. Tabii para karşılığı yapılan suikastlarda maktulün başında bekleyip de ben şu şeyhin fedaisiyim diye bağırıp ölmeyi beklemiyorlardı. Zira burada ölmek şehitlik olmazdı. Hatta eskiden suikaste başarısız olmak idam sebebiydi. Zaten suikastçi eğer hedefi öldüremiyorsa kendini öldürüyordu. Yani intihar ediyordu. Ama son zamanlarda iş cılkından çıktı. Öyle ki haşaşiler artık öldürmeyecekleri halde korkutmak amacıyla Yalandan suikast teşebbüsünde bulundular. Mesela Rey kentinde İsmaili karşıtı olan ve ilahiyat dersleri veren bir hoca vardı. Epey de meşhur bir adamdı zaten. Birçoğunuz da adını biliyorsunuz. Fahrettin Razi'den bahsediyorum. Fahrettin Razi, haşaşilerin dikkatini çekmişti ve haşaşiler göstermelik bir suikast teşebbüsünde bulunmuşlardı. Adamı odasında yakalayıp boğazına da bıçak dayayıp eğer bizim hakkımızda konuşmayı bırakmazsan. Seni öldürürüz diyerek tehdit ettiler ve Fahrettin Razi de o günden sonra Haşhaşiler veya İsmaililer hakkında konuşmayı bıraktı. Hatta bir gün bu tutum bazı öğrencilerinin de dikkatini çekti ve adama niçin artık bunlar hakkında konuşmuyorsunuz diye sorulduğunda verdiği cevap gerçekten manidardı. Çünkü bu adamlar size öyle keskin ve can alan deliller getiriyorlar ki karşı gelmek pek de mümkün olmuyor. Anlaşılacağı üzere Haşaşiler de hemen her oluşum gibi zamanla yozlaştılar ve kısa süre sonra Haşaşiler her ne kadar sünni düşmanlığıyla bir araya gelmiş olsa da sünni taraftarı olan bir şeyhin başa geçtiği bile oldu ki bu kişi Celaleddin Hasan'dır. Bu adam Haşaşiliğe gerçekten de zarar vermiştir ve Haşaşilerle alakalı birçok kaynağı, birçok metni, birçok raporu Hatta Hasan Sabbah'ın günlüğünü bile yaktırmıştır. Zaten bu yüzden bugün elimizde Hasan Sabbah'la veya Haşhaşilerle alakalı sağlam bir kaynak yok. Zira hemen hepsi yandı ve bize gelen kaynaklar ya Haşhaşi düşmanları tarafından yazıldı ya da çoğu uydurma rivayetlerdi ki bu bizim için gerçekten de büyük bir kayıptır. Zira Alamut Kütüphanesi, Hakikaten zengin bir kütüphaneydi. İçinde başka hiçbir yerde olmayan onlarca kitap vardı ve bu kütüphanede Nasirüttin Tuğsi gibi birçok insan çalışmıştı. Celaleddin Hasan bu da yetmiyormuş gibi en sonunda Haşhaşiliğe tamamen zıt düşecek şekilde daha fazla savaş yaşanmaması için Moğol hükümdarına biat etti. Yani bağlılık yemini etti ve çok geçmeden kendi müritleri tarafından öldürüldü ki bu zaten dünden belli bir şeydi zira haşaşiliye tamamen zıt tamamen ters bir hükümdarın pek de uzun süre başta kalması mümkün değil ama buna rağmen bazı haşaşiler Celaleddin Hasan'ın anlayışını devam ettirdiler ki bunlara nev müslimler diyoruz ama onlar da pek uzun süre hayatta kalamadılar zira diğer haşaşiler bunların da kökünü temizledi bir süre sonra başa Şeyh Alaaddin geçiyor ama Haşhaşiler onu da öldürüyorlar ve başa Rüknettin'i geçiriyorlar. Üstelik Alaaddin en güvendiği kişi tarafından yani sağ kolu olan Mazenderanlı Hasan tarafından öldürülmüştü. Ve işin kötü yanı Şeyh Alaaddin boşu boşuna ölmüştü. Zira ondan sonra başa geçen kişi olan Rüknettin Moğolların köpeği haline gelmişti. Ve Moğollar çok geçmeden Haşaşiliği tarihe gömmüşlerdi. Şimdi sizinle Cüveyni'den... Haşaşi'lerin sonuyla alakalı bir pasaj paylaşacağım. Bugün dünyanın aydınlatıcısı Han'ın açık talihi sağ olsun. Kıyıda köşede bir suikastçı kalmışsa o da bir kadına yakışır işlerle meşguldür. Nerede bir dal varsa Azrail yanı başındadır. Ve her refik artık bir köledir. İsmaili'nin çığırkanları İslam'ın kılıcının altında can verdiler bu lanetin korkusundan beti benze atan ve kendilerine haraç ödeyen ve bu kepazelikten zerre kadar gocunmamış olan Yunan ve Frank kralları artık rahat bir uyku çekiyorlar. Ve yeryüzünün bütün sakinleri, bilhassa da müminler, şeytani entrikalarından ve kirli inançlarından azat oldular. Böylece kötülükleriyle kir tutmuş dünyamız arınmış oldu. Seyyahlar ne can korkusu ne de haraca bağlanma korkusu duymadan bilediklerince seyahat ediyorlar ve Arkalarında en ufak bir iz bırakmayınca dek kökleri kazınmış olan Mesut Han'ın bahtına duacılar. Vurmuş olduğu darbe Müslümanların yaralarına merhem, imanın hastalıklarına deva oldu. Zamanında birçok kaleyi, birçok bölgeyi ajanlar aracılığıyla ele geçiren, öyle ki Halep'in başına bile Behram adında bir haşaşiyi yerleştiren bu cemiyet, şu anda para karşılığı cinayet işleyen, basit gözden düşen bir cemiyet haline geldi. Haşaşi'likteki asıl motivasyon aracı olan iman devreden kalkmıştı ve 14. yüzyıl sonlarında Haşaşi kelimesi sadece katil anlamında kullanılmaya başlanmıştı. 16. yüzyılda ise Osmanlı doğuya birçok sefer düzenledi ve bu esnada Haşaşi'ler iyice gizlenmek zorunda kaldı ve 1800'lere kadar bir daha ses çıkarmadılar. Gerçi 1800'lerde de pek bir şey yapmadılar aslında hani kendi aralarında bir mezhep kavgası vardı bunu çözdüler ve Ahan adında yeni bir imamlık makamı çıkardılar ve bu Ahan makamı halen devam ediyor bu arada yani haşaşilik tamamen bitmiş değil ve bu Ahanlar şu anda epey bir zenginler onlarca holding firma fabrika birçok şey bu insanların elinde dolayısıyla Günümüzdeki güç para olduğuna göre günümüzdeki haşhaşiler halen epey bir kuvvetliler. Ha şunu da söylemek lazım. Bizler haşhaşilerle alakalı bir sürü şey okuyoruz. Bir sürü kitap yazılıyor, bir sürü video çekiliyor vesaire. Fakat bizler ifşa olmuş olan haşhaşileri biliyoruz. Yani ifşa olmayan, öyle bir emir almayan, kendini belli etmeyen daha kaç tane haşhaşi var, daha kaç tane vezir var. Bilmiyoruz ki bu da bir muammadır ve benzer muammalar bugün bile devam ediyor. Bazı ülkelerde bir takım imamlar, bir takım şeyhler veya bir takım politikacılar belki de dini kullanıp insanları kandırıyor ve bazı makamlara, bazı önemli mevkileri hiç hak etmeyecek insanları yerleştiriyor. Zira bugün bile modern haşhaşilik devam ediyor. Yani bugün bazı geri kalmış ülkelerde, Meşale partileri ya da ketöler, çetöler ama her neyse. Bence yeterince konuştuk. İki video oldu ve iki videodur Hasan Sabbah'la Haşaşilerle alakalı birçok şeye değindim. Değinmek gereken daha birçok şey var fakat bunlar şaibeli. Ben birçok kaynağa baktığım için hangi rivayetlerin uydurma olduğunu, hangilerinin de akademik camiada kabul gördüğünü biliyorum. Dolayısıyla yanlış olmayacak şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Yoksa fantazi yapmak, burada bir takım senaryolar yazmak, tıklanma kazanmak için bir takım hikayeler uydurmak ve kimsenin ciddiye almadığı rivayetleri burada gerçekmiş gibi söylemek herkesin yapacağı bir şeydir. Ama öylesi bize yakışmaz. Benim okuduğum, gördüğüm ve öğrendiğim kadarıyla Hasan Sabbah ve Haşhaşiler muhabbeti budur. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Öyleyse... Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.